Müzik der Mermontal. Bu da modaya uygun ki bütün çevirilerimizde bunu özüyle alay edercesine ahlaki öyküler şeklinde çevirmekte ısrar etmişizdir. Müzik kendi başına haz verebilen tek yetenektir. Diğer tüm yetenekler tanıkları arzular. Burada hoş seslerden alınan hazı onları yaratma kapasitesiyle karıştırır. Müzik yeteneği de diğer yetenekler gibi onu takdir edecek bir başkası olmadan da haz verebilir. Diğer yeteneklerle bir ortak yanı da etkilerinin tadına tamamen yalnızken varılabilmesidir. Bu öykücünün ya doğru dürüst anlatamadığı ya da fikir belirtmeye karşı beslediği, milliyetinden kaynaklanan tutkunun kurbanı olan fikir oldukça makuldur. En üst düzeydeki müziğin tadına, en iyi yalnız olduğumuzda varırız. Bu sap, bu şekilde ifade edildiğinde, diri hem kendi içinde hem de ruhani faydaları açısından sevenler tarafından hemen kabul edilecektir. Ama günahkar ölümlülerin hala atadabileceği belki de tek bir haz vardır ki, yalnızken müzikten bile daha çok zevk verir. Doğal manzaraların seyredilmesinin verdiği mutluluktan bahsediyorum. İşin doğrusu, Tanrı'nın yeryüzündeki ihtişamını görmek isteyen kişi bu ihtişama tek başına tanıklık etmelidir. En azından şahsen benim için toprakta yetişen ve sesleri olmayan yeşil yaratıkların dışında herhangi bir canlının varlığı sadece insan olması gerekmez. Manzara ile keler ve görüntünün dehasına savaş açar. Karanlık vadileri, gri kayaları, sessizce gülümseyen nehirleri, huzursuz uykularda iç geçiren ormanları ve hepsine tepeden bakan gururlu, uyanık dağları seyrederken, bunları hem ayrı ayrı hem de devasa bir canlının parçaları olarak görmeye bayılırım. Bu öyle bir bütündür ki, en kusursuz ve en kapsayıcıdır. Yolu yakın gezegenlerin arasından geçer, uysal cariyesi gibidir. Dolaylı efendisi güneştir yaşamı ebediyettir. Düşünceleri bir tanrının ki gibidir. Hazlı bilgidir. Yazgısı enginlikte itmiştir. Bize ilişkin farkındalığı, bizim beynimizi istila eden mikroskobik hayvancıklara ilişkin farkındalığımıza benzer. Bu yüzden onu tamamen cansız ve özdeksel olarak görmek zorunda kalırız. Herhalde o mikroskobik hayvanlar da bizi öyle görmektedir. Teleskoplarımız ve matematiksel hesaplarımız bize uzayın ve bu yüzden dünyanın da Tanrı için oldukça önemli olduğunu gösterir. Bazı cahil rahiplerin tekrarlayıp durduğu anlamsız laflara karşı. Yıldızların attığı turlar evrime en elverişli olacak ve birbirine çarpmayan olabildiğince fazla kütleyi içerecek şekildedir. Bu kütlelerin şekilleri de sınırlı bir yüzey içinde olabildiğince çok maddeyi barındıracak şekildedir. Yüzeyler olabilecek en fazla sayıda organizmayı barındıracak şekildedir. Uzayın sonsuz olması, Tanrı'nın oylumsal kaygılar gözetmesi fikrini çürütmez. Çünkü bu sonsuz uzayı dolduracak maddenin miktarı da sonsuz olabilir. Maddeye hayat bağışlanmasının da bir ilke olduğu açıkça görüldüğüne göre, aslında görebildiğimiz kadarıyla Tanrı'nın edimlerindeki temel hedef budur. Bunun sadece küçük boyutlardaki gündelik yaşamımızda gördüğümüz maddeler için geçerli olduğunu ve devasa boyutlardaki maddeleri kapsamadığını düşünmek pek mantıklı değildir. Çemberler sonsuzca iç içe geçtiğinde ancak hepsi de uzaktaki tek bir merkezin Tanrı'nın etrafında döndüğüne göre aynı şekilde hayatın da küçükten büyüye doğru iç içe geçmiş olduğunu ve bütün bunların kutsal ruhun içinde yer aldığını düşünemez miniz? Kısacası insanoğlu olarak kendimizi beğenmiştiğimiz yüzünden şimdiki ya da gelecekte kaderimizin evren için, üstünde yer aldığımız ve küçümsediğimiz ve bir ruha sahip olduğunu sırf bu ruhun işleyişlerini göremiyoruz diye yansıdığımız o engin vaadi daha önemli olduğuna inanmakla, Çılgınca bir hataya düşüyoruz. Bunlar ve benzeri fikirler dağlarda, ormanlarda, nehir ve okyanus kıyılarında daldığım düşüncelere gündelik yaşamdakileri mutlaka fantastik olarak adlandıracağı bir nitelik kazandırır hep. Böyle yerlerde epey, çoğu zamanda tek başıma gezinmişimdir. Loş derin vadilerden geçerken ya da parlak gölülerin gökyüzündeki yansımalarına bakarken duyduğum ilgi, tek başıma geçtiğim ve baktığım düşüncesiyle iyice yoğunlaşmıştır. Zimmerman'ın o ünlü eserine ilişkin olarak, ''Yalnızlık güzel şeydir ama insanın kendisine yalnızlığın güzel bir şey olduğunu söylenmesine ihtiyacı vardır.'' Diyen Küstah Fransız kimdi? Bu nükteli sözdeki doğruluk payı inkar edilmez. Ama o gerekliliğin var olduğu da doğru değildir. Yine tek başıma uzak bir bölgede, sıra sıra dağların, kasvetli nehirlerin ve kıvrılan ya da uyuyan melankolik küçük göllerin arasında gezinirken, karşıma ansızın bir derecik ve bir ada çıktı. Her tarafın yapraklarla bezendiği bir haziran ayıydı. Kendimi çimenlere, Türünü bilmediğim hoş kokulu bir çalının dallarının altına attım. Böylece manzarayı seyrederken uyuklayabileceğim. Tek yapmam gerekenin o manzarayı seyretmek olduğunu hissettim. Her yönde ormanın yeşil duvarları yükseliyordu. Küçük nehir keskin bir dönüş yaparak gözden kayboluyordu. Sanki hapishanesinden kurtulma yolu yoktu. Doğudaki ağaçların koyu yeşilliği tarafından yutuluyordu. Zıt yönde ise parlak altın rengi ve kızla boyanmış bir çağlayan göngün batımı pınarlarından aşağıya vadiye sessizce ve kesintisiz atmaktaydı. Bu hayalsi manzaranın ortalarında bir yerde, derenin bağrında küçük, yuvarlak, yemyeşil bir ada vardı. Orada kıyılar ve gölgeler öyle kaynaşmıştı ki havada asılı duruyorlardı sanki. Su yüzeyi ayna gibiydi. Öyle ki o kristaller diyarının zümrüt yeşili çimenlerle kaplı yokuşun neresinde sona erdiğini anlamak güçtü. Bulunduğum yerden bir bakışta atacığın hem doğu hem de batı uçlarını görebiliyordum. Bu uçların görmüşlerindeki tuhaf bir farklılık dikkatimi çekti. Batıdaki bahçe güzellikleriyle dolu ışıl ışıl bir haremdi. Gökteki gözün eğik gönderdi ışıklarla parlıyor ve kızarıyordu. Çiçekleri kahkahalar atıyordu. Çimenleri kısa, esnek ve hoş kokuluydu. Aralarında yer yer çelişotları vardı. Ağaçları kıvrak, şen, dikti. Doğa ağaçlarının şekillerine ve yapraklarına sahiptiler. Kabukları düz, parlak ve benekliydi. Bu manzara derin bir canlılık, beneşe duygusu saçıyordu. Rüzgar esmemesine karşı sayısız kelebeğin uçuşması görüntüye bir hareketlilik katıyordu. Bunlar kanatlı laleler sanılabilirdi. Adanın diğer, yani doğu tarafı kapkara gölgelerle kaplıydı. Buradaki her şey kasvetli ama güzel ve huzurlu bir loşluk içindeydi. Ağaçlar koyu renkliydi, şekilleri ve edaları kederliydi. Aklayas ve vakitsiz ölüm düşüncelerini getiren üzgün, vakarlı, hayaletimsi biçimlere bürünmüşlerdi. Çimenler servilerin açık renk tonunu benimsemişti. Çimenlerin bükük uçları sarkıyordu. Arada yer yer küçük ve çirkin tepecikler vardı. Bunlar dar ve alçaktı. Fazla uzun sayılmazlardı. Mezarlara benziyorlardı, ama değildiler. Üstlerine ve etraflarına sedefortları ve biberiyeler tırmanmıştı. Ağaçların gölgesi suya düşüyor ve sanki gömüldüğü. Suyun derinliklerini karanlıkla dolduruyordu. Güneş alçaldıkça her gölgenin kendisini doğuran ağaçtan somurtkanca bu ayrıldığını ve nehir tarafından özümsendiğini hayal ettim. Onların yerine hemen ağaçlardan inen yeni gölgeler alıyordu. Bu fikir hayal gücümü ateşledi ve hayallere daldım. Eğer büyülü bir ada varsa dedim kendi kendime kesinlikle burasıdır. Burası mahvolmuş peri ırkının son birkaç büyüsünün uğrak yeri. Şu yeşil mezarlarda onlar mı yatıyor? Yoksa tatlı canlarını insanlar gibi mi teslim ediyorlar? Ölürken kedere kapılıyorlar mı? Varlıklarını Tanrı'ya azar azar mı veriyorlar? Tıpkı bu ağaçların gölgelerini vermesi, özlerini dağıtması gibi. Ağaç gölgesini özümseyen ve onunla beslenip iyice kararan su için neyse, perinin yaşamı da onu içine çekip yutan ölüm için aynı şey olmaz mı? Gözlerime kısmış bunları düşünürken güneş hızla batıyor, girdaplı dalgalar adanın etrafında dönüp duruyordu. İnce, beyaz firavun inciri kabukları suyun üstünde çeşitli şekiller oluşturuyordu. Zengin bir hayal gücü bunlara istediği biçimi verebilirdi. Bunları düşünürken sanki üstünde düşünmekte olduğum perilerden biri adanın batı ucundaki aydınlıktan yavaşça çıkıp karanlığa daldı. Son derece zarif bir kanonun üstünde dik duruyor, kanoyu incecik bir kürek ile ilerletiyordu. Gün ışındayken neşeli bir hali vardı ama gölgelerin arasına girince keder müzatlarını çarpıttı. Suyun üstünde yavaşça süzülerek adayı turladı ve sonunda tekrar aydınlık bölgeye girdi. Perinin bana gösterdiği şey diye devam ettim düşünceli bir edayla. Kısacık yaşamının çemberleri kışının ve yazın içinden salınarak geçti. Ölüme bir sene daha yaklaştı. Çünkü karanlık bölgeye girerken gölgesinin üstünden kayıp düştüğü, kara sular tarafından yutulduğu, onları iyice kararttığı gözümden kaçmadı. Kayık ve peri tekrar belirdi. Ama peri bu kez daha kaygılı ve kararsız hareket ediyordu. Öncelik kadar neşeli değildi. Yine suyun üstünde süzülerek ışıktan çıkıp karanlığa girdi ve gölgesi yine üstünden kayarak Abanos suları düşüp karanlık tarafından yutuldu. Ve peri adayı tekrar, tekrar turladı. Aydınlık bölgeye her geçişinde görünüşü biraz daha kederliydi. Aydınlık zafifliyor, soluklaşıyordu. Ve karanlık bölgeye her geçtiğinde üstünden daha koyu bir gölge düşüyordu. Bu gölge daha karanlık bir gölge tarafından yutuluyordu. Ama sonunda güneş tamamen batınca, Artık oldukça çökmüş halde olan peri avutulmaz bir kederle kayını abonoz akıntının tarafına sürdü. Oraya ulaştı mı bilmiyorum. Çünkü her şeyin üstüne karanlık çöktü ve o büyülü periyi bir daha göremedim.